Evet, Açık Radyo Brüsü 94.9 ve Açık Radyo'da Bahar Şenliği var. Bugün dördüncü gününe girdik. Cumartesi günü başladı. Dokuzuncu Şenlik dediğimiz bu kampanyaları yürütüyoruz. 9 gün 99 saat yayındayız ve bir de uluslararası Occupy Hareketi'ne atıfla işgal hareketine biz yüzde 99'u da diyoruz. Böyle bir dokuzların uğru var. Ve de dinleyicilerimiz, destekçilerimiz, dostlarımızla da Yayınları Gerçekleştirmeye çalışıyoruz Açık Radyo üzerinden bir Bağımsız Medya gibi Bir muhabbet de Gerçekleştiriyoruz bugün Konukların bir Stüdyoda bir konuğumuz var Bir de Telefon hattımızın öbür ucunda Stüdyoda Eylül Görmüş var e, yani Telefon hattının öbür tarafında da gazeteci, yazar, medya eleştirmeni ve dostumuz, destekçimiz Alper Görmüş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz ikiniz de. Aşk bulduk, teşekkürler. Olur. Evet, bugün birazcık gene Bağımsız Medya Radyo ve baba bu seneki temalarımızdan biri de baba kız, baba oğul hatta torunlar kuşaklar arası biraz da böyle radyo üzerinden geçen kesişmeler üzerinden konuşuyoruz. Ben büyük bir kendi payıma bir rekor gerçekleştirip dört kuşağı bir araya getirdim. Annem, oğlum ve torunumla beraber burada bir yayın yapmıştık. Evet Alper, nasıl hayat? <gülüyor> Valla eee Ben işte 5 yıldır bir Akdeniz köyünde yaşıyorum. Kaşa bağlı, kalkana bağlı bir köy. Hafif orta yayla gibi bir şey. Deniz seviyesinden işte 300-400-500 metre civarlarda yüksekliği var. Uzaklardan Patara, Kumsalı ve Akdeniz görülüyor. Dağ, dağın eteği. Vallahi yaşıyorum yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> yani öyle İstanbul'larla konuşurken anlat diyorlar anlatıyorum sonra e, sinirleniyorlar ben de yani siz istediğiniz ne yapayım diyorum nispet Öyle. yapar gibi oluyor değil evet, mi ama sorulunca da anlatılıyor ben şöyle özetliyorum bazıları çalışacak bazıları yaşayacak <gülüyor> <gülüyor> evet, evet e, e, eylül de burada e, ilk bir e, zaman e, sınırlamasının e, fevkalade sıkıcı olduğu İstanbul'da Seni dinliyor şimdi burada ve gözlerini devirerek o, o sık, yani buranın sıkıntısını oraya yansıtmamaya çalışıyoruz tabii biz de. Yani şu yüzden devirdim. Ee, sorulunca anlatıyorum diyor ama sorulmadan da arayıp e, burada böyle biz karlar altındayken. Ben de işte gömleğimle fena kahvede oturuyorum çay içiyorum falan gibi şeylerde bulunduğu için bana yani o kadar iyi niyetli olmadığını zaman zaman düşünüyorum babamın bu konuda. Neyse bir gün ben de inşallah oralara gittiğimde ben de kendi nispetimi, kendi çocuklarımı yapıyor ve intikamımı alıyor olacağım inşallah. Peki şimdi öncelikle o zaman bir şarkı Getirmesini rica etmiştik Birkaç şarkı hı hı. getirmesini rica etmiştik Hatta Alper'den de istemiştik evet. Ama o sana devretti herhalde Bu o, seçim işini onun da O iki tane Öyle. isteyip çekildi Gerisini bana bıraktı Herhangi birini Ön, şey yapabiliriz Önce Alper'in seçtiği Öyle bir şey yapalım Ben mi e, söyleyeyim? Ee, lütfen. Babamın hayatının şarkısı olarak söylediği hikayesini belki şarkıyı dinledikten sonra kendi anlatır. Güzel de bir hikayesi var. E, Cem Karaca'nın Bu Son Olsun şarkısını dinleyebiliriz. O zaman lütfen şimdi bakalım telefon çaldırabilecek misiniz Eylül? Bir de e, destek istiyoruz. Sabaha köründe <gülüyor> insanlardan kalkıp bizi desteklemelerini de istiyoruz. Ee, açık radyoya desteklemek için açık radyo dinleyici destek projesi özel yayınına dinleyici destek hattından ulaşabilirsiniz. 0 212 343 41 41. Ya, ya da şey <gülüyor> aslında benim ataması Bugün sen çok gençsin ya hayat ümit neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür замечательно Ken a ladığı insan bu solo sun bu son Doar insan bu solo sun sen çok gençsin ya rum hayatın dolu mutlu günler var diyor sana yıllar ömür boyu ne anlamsız net eden üzmesin seni doğarken atı insan bu son olsun bu son Doarken aladı insan bu son olsun bu son Ne nızlık ne de alan üzmesin seni Doar ken aladım insan bu son olsun desem doar Dovarken... Cem Karaca ve arkadaşlarından bu son olsun. Alper Görmüş'ün seçtiği bir parçaydı. Alper hikayesini bak telefonda çaldı, çalmaya başladı işte. En çok bu sıralarda bu dönemde en çok duymayı arzuladığımız seslerden çıngıltılardan biri bu. radyo e, te, Radyoda telefon sesi çünkü bu beklediğimiz desteklerin gelmekte olduğunu görüyoruz. Gösteriyor. Bu şarkıyı da epeydir dinlememiştik. Hikayesini söyler misin Alper bize? Alper'i Hattan düşürmüşüz. O zaman evet. senle devam edelim Eylül. Tamam. Ben mi anlatayım? Evet, lütfen. Peki. Birazdan da tekrar bağlantıyı tamam. kurarız herhalde. Ee, bir hikaye şöyle. Babam sanıyorum 25 yaşındayken, benim yaşımda oluyor. Bir çok ciddi bir sırt ameliyatı geçirmiş isterseniz onu mı devredelim e, devredelim <gülüyor> tabi o zaman ee, Alper kusura bakma hatta düş, düştük rica ederim köyle mi ilgili bilmiyorum sanmıyorum yani <gülüyor> kışın fırtınalarda bir sürü şey oluyor ama bu ara sakiniz <gülüyor> yok bizde bir uğursuzluk mı diye düşündük yokmuş bağlandık <gülüyor> bu arada telefon çaldı Cem Karaca'nın e, sesi e, biter bitmez iki ...telefon çaldı... ...bu da bize desteklerin gelmeye başladığını gösteriyor... ...bu da çok önemli bir şey... ...hikayesini tam e, Eylül... ...anlatmaya başlamıştı... ...ama sen istersen... E, evet. ...devam et... Ee, ...ben... C ...aktüel dergisine portreler yazıyorum... ...4-5 evet. yıldır... ...bunlardan biri de Cem Karaca portresiydi... ...orada anlatmıştım... Ee, ...şöyle... Ee, bu şarkı benim için ya şöyle tarif ediyorum İşte şöyle mesela bir model ee, Ömrüm bitiyor 3 dakikam var bir şarkı iste diye bana sorulsa isteyeceğim şarkı bu benim ee, 1972 yılında 20 yaşındayken Bir bel kemiği ameliyatı oldum ama böyle basit bir şey fıtık falan değildi. Doktorların tarifiyle kitaba gelmeyen bir e, durumdu. E, ve e, ameliyat bitti. Sekiz saat falan süren bir ameliyat. E, ben uzun narkoz saatlerinden sonra uyandığımda e, bu şarkı çalıyordu. Ama ameliyata girerken ihtimallerden biri masada kalmaktı. Öbürü masadan kalkmak ama bir daha hiç yürümemekti. Üçüncüsü de e, sağlıklı bir hale dönmekti. E, uyandığımda uzaklardan bu şarkı çalıyordu. Herhalde başka bir koğuştan geliyordu. 20 kişilik bir koğuştu Çapa Tıp Fakültesi. O zamanlar öyleydi o işler. E, ve ben elimi... ...uzattım bacağıma... ...bacağım yoktu... Ee, ...öyle hissettim... ...ve kesin olarak yoktu... ...o zaman bacağımın kesildiğini düşündüm... Ee, ...annem vardı yanında ...gece o kalmıştı... ...rahmetli... ...anne dedim bacağımı mı kestiler... ...ondan sonra... Ee, o da gülerek nereden çıkarıyorsun yavrum dedi ama ben öyleyse bir daha odadım yoktu gerçekten. Yani narkoz etkisi, uyuşukluk vesaire öyle bir duygu vermiş. Tabii ki annem öyle gülünce ben e, yani kendi algıma değil annemin gülmesine güvendim ve bacağımın yerli yerinde olduğuna hükmettim. Bu arada da e, Cem Karaca'nın bu Son olsun şarkısı çalıyordu. Evet doğrusu... E bu Neden böyle bu kadar e, istenebilir bir şarkı olduğunu şimdi kesinlikle daha iyi anlayabiliyoruz. Evet. Peki e, e, bildiğim kadarıyla, e, seni portre yazılarından okuduğum e, kadarıyla Eylül'ün e, Beşiktaşlı olduğunu hatta büyük bir e, Beşiktaş semtinden geçerken bile fevkalade e, kendisini güvende yaptı. Dostlar arasında hissettiğini belirtin, belirttiğim bir yazı var. Evet. senin Galatasaray'ın rağmen. Portre, evet. Portrelerinin büyükçe bir bölümünü de okumuş biri olarak konuşuyorum. Ama Eylül galiba... Rezil oldu. Rezil oldu. At, atlamış. Ben bu yazıyı okumamıştım. Böyle bir şey mi yazdık gibi bir tepki verdiğim için. Özür dilerim baba buradan. Herkesin önünde... Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Allah Allah. Her şeyi okumak durmuyor Saçmalama. Peki e, e, e, e, e, e, Eylül e, senin e, unutkanlıklarınla ilgili de epey bilgi <gülüyor> sahibi olduğunu söyledi. Daha doğrusu senden öğrendik önce bu durumu. Hı. Ama Eylül'e dedik ki bahseder misin? E, bir saatlik bir program olmaz dedi. <gülüyor> sığmaz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ee, yani şöyle kısaca söz edeyim. Bu arada bu Beşiktaşlık konusuyla ilgili de bir şey söyleyeyim. Ben dönem dönem bu ara öyle değilim ama zaman zaman çok e, Beşiktaşlık damarım tuttuğunda babamın üzerinde ciddi ve sonradan haksız olduğunu gördüğüm duygusal baskılar kuruyorum. Örneğin e, Galatasaray Beşiktaş maçı oynanırken ve o da haliyle Galatasaray'ı tutarken yani inanamıyorum kızının üzülmesinden daha mı önemli gibi bir <gülüyor> çıkış yaparak kendisini ve gerçekten ...yani mahvoluyor... ...ve mahvoluyor olması beni mahvediyor sonra falan... ...neyse böyle sıkıntılarım e, gayet, da oluyor... ...gayet psikanalize... Evet. <gülüyor> ...nadıyse... ...rahat edebilirsin Eylül... ...bak burada koltuğa uzan... <gülüyor> ...benim evet benim çocukluğum <gülüyor> aynı... ...babam unutkanlıkları meselesi... Evet. ...yani bir mesele olarak hayatımızda... ...küçük şeyler zaten onay alışık... ...yani her gününün... ...mutlaka bir 20 dakikasını... ...gözlüğünü aramaya ayırması... <gülüyor> filan gibi. Onlar artık hani çok rutin ve çok sıradan gelen yani hani an anlamadığım bir evde bir gözlüğün konabileceği zaten kaç nokta olabilir. O noktalar yani böyle kombinasyonlarla filan farklı yerler buluyor ve her gün kendine bunu yaşatıyor. Bu zaten dediğim gibi alıştığımız bir şey. Onun dışında dönem dönem büyük haber değeri olan unutkanlıklar yapıyor. <gülüyor> ee, ve böyle sana anlatılan ve büyük ihtimalle ar e arkamızdan gelecek kuşaklara da aktaracağımız Ee, yani, mesela şöyle bir, bir defasında, hiç unutmuyorum onu gerçekten hani sesinden anlamıştım, çekti, yaşadığı mutsuzluğu kendi ile ilgili. Ee, kavun, karpuz ve balık alıyor, eve gidiyor, keyif yapacak, rakı falan içecek, yalnız yaşıyor. Ee, bunların hepsini arabada bırakıp, bakkala gidip, ekmeğini alıp eve gidiyor. Ev İstanbul'dayız karda, ama. İstanbul'dayız, yani. evet. Pardon. Şimdi, e, apartman dördüncü kat, ya dört katlı, dördüncü katta daire ve bir asansör yok onu falan hazırlıyor balığı yapmak üzere fark ediyor ki balık falan yok iniyor arabaya gidiyor arabada uzakta balığı alıyor kavun ve karpuzu bırakıyor ve tekrar geri çıkıyor burada kavun ve karpuzu e, doğrayım de onlar soğusun diye düşünüyor ve onların olmadığını fark ediyor ve tekrar aşağı iniyor ve bu aşağı inişinde de arabanın anahtarını evde unuttuğunu fark ediyor ve tekrar çıkıyor ve bütün bunlar böyle bir saat bir küsür saate yayılmış ve en son beni aradığında zaten ne iştahı kalmıştı Ne bir hevesi kalmıştı ve sinir içinde böyle kendi kendine böyle dönem dönem artan azalan şekillerde türlü unutkanlıklar yapıyor ve e, kendi hayatını zorlaştırıyor olmasının yanında benim hayatıma da eğlence unsuru katılıyor o yüzden çok itirazım yok yani. Bir Ufak. tane de ben anlatayım ya. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, benim şu anda artık külüstür haline gelmiş bir tane arabam var e, onu ilk aldığımızda 15 sene kadar önce e, Eylül'de işte o zaman daha 10-12 yaşlarında e, şimdi arabayı aldık e, galeriden e, ve şeye ablama gittik bunlar yakın altımız ade e, burası ablama gittik ben e, Eylül'ü <gülüyor> şey yapacağım e, bırakacağım ablama ben de e, Kadıköy'e devam edeceğim ee, Arabadan işte indik Eylül'e öptüm Onu eve doğru gönderdim Ben de minibüse binmek üzere yola doğru yürüdüm Eylül büyük bir dehşet içinde <gülüyor> Baba dedi Ne oldu dedim Nereye e, Kadıköy'e yiyeceğim e, Araba, ha, araba. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı unutmuştun yani. Arabayı aldığımı unuttum ben yani arada Yani Böyle şeyler. Peki kendinizi iyi hissetmeniz için ben, ben de bir tane anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce bu açık gazete programını yapmaya zaten bütün bu radyonun müsebbibi olan Cem Madre ile büyük oğlunla başlamıştık. Bir süre sonra o bıraktı ve biz de elimizde genç kuşaktan başka ne var elimizde diye bakıp Ortağımca çocuğumu. <gülüyor> <gülüyor> Onu aldık. Yapar mısın dedik. Yaparım dedi büyük bir alicenaplıkla. Fakat o, onun tarzı, Ege'nin tarzı genellikle daha geç yatmak ve geç kalkmak doğalısıyla. E, fakat büyük bir şeyle <gülüyor> disipline kaldırıyordum. Biniyorduk arabaya geliyorduk. Arabada da her seferinde uyuyordu. Sonra geldik kalkıp giriyorduk. işte açık e, gazeteyi yapıyorduk. Bir gün gene aynı şekilde geldim ben. Yukarı çıktım e, ve telefon çaldı. E, eşim e, Ömer bir şey unutmadın dedi Yok <gülüyor> Yo, baktım gözlüğüm, mendilim. O zaman sigara içiyordum. Sigaram yanımda. Eyvah Ege. <gülüyor> Onu unutmuşum. <gülüyor> E, e, evet, hemen taksiye koyup gönderdi. Gene de aksamadan açık kastiği yapmıştı. Böyle <gülüyor> bir hikayem vardı. Vay canına, çok güzelmiş bu ya. <gülüyor> Hala hatırlıyoruz. Yüzümde kızarıyor. Bak şimdi de kızardı. <gülüyor> ya Ömer, geç yapmak falan derken... ...burada e, Eylül ile ilgili bir şikayetle Ay, bulunacağım. Ayy, ya artık. Kamusal hale getireceğim. Yani onu sonra... Ya bir, bir, bir aydır iki saat, üç saat uyunur mu? Yani Allah aşkına bir baba olarak benim ne çektiğimi lütfen ona anlat ya, daha sonra ne olur? Biz burada şimdi ona gerekli <gülüyor> tembihlerde bulunacağız. Tamam sağolun. <gülüyor> Kimse duymadı. Baba bu yayının sonrası da var hatırlatmak istiyorum. <gülüyor> Konuşuruz. <için. gülüyor> şimdi ne, ne dinliyoruz? Tamam Şimdi... Nedim, ya Benim seçtiğim ve babamınki kadar güzel bir hikayesi olmayan ama hayatımın çeşitli dönemlerinde arka planda çaldığını hep duyduğum bir şarkı olan e, Leonard Cohen'den Who By Fire'ı Evet onu dinlerken de lütfen e, 0212 343 4141'den veya açıkradyo.com adresinden e, bize destek olabilirsiniz. fire, who by water, who in sunshine, who in the night who by high ordeal, who by common trial, who in your merry merry month of May, who by very slow decay, and who shall, shall I, I say. say He's calling, calling. Ooh, in her He's lonely slip Ooh, by barbiturate Ooh, in these realms of love Ooh, by something blind Ooh, by avalanche Ooh, by powder Ooh, for his greed is hung up and who shall I say is calling is who by braver sin? sin who by accident who in solitude who solitude? in this mirror who by his latest command, command? by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who, shall I say, is calling Evet Eylül Görmüş'ün seçtiği Leonard Cohen parçasıyla devam etti programımız ve bu arada da telefonların da evet. çaldığını duyduk. <gülüyor> Destekler gelmeye devam ediyor yavaş yavaş ama sakin tam da Cohen'ın üstü buna da uygun şekilde diyebiliriz. Ayrıca ben de kısaca desteğin de ne olduğunu bir kez daha hatırlatayım yeni dinleyenler olabilir diye Yani her yıl düzenliyoruz bu dinleyici destek projesini ve Açık Radyo dinleyicisi bağımsız bir yayını sürdürebilmek için buna çok önem veriyor. Ve dinleyici de radyosuna bu desteklerle sahip çıkıyor. Yani dinleyiciler seçtikleri programın herhangi bir saatine ya da birden fazlasına destek veriyorlar. Yani açık Radyo'nun bu şekilde yayılını sürdürebilmesi için bir destekte bulunuyorlar. Bunu işte biraz önce de söylediğimiz gibi bir telefonla 0212 343 4141 telefonuyla ya da bir tıkla açıkradyo.com nokta tr'den destek onun düğmesiyle yapmak mümkün ve bunun karşılığında da biz açık radyo olarak dinleyicilere seçtikleri programın başında ve sonunda onların adlarını anarak destekçilere teşekkür ediyoruz böyle bir şeyden ibaret işte şimdi bir gördüğünüz gibi daha. Evet. <gülüyor> bunun özellikle bu dönemlerde böyle telefonlar çaldıkça bir kısmı yeni hı hı. yani radyoyu duymuş ya da E, duymamış olduğu halde birdenbire bunun hoş bir şey ol fikri olduğunu düşünenler oluyor. Ya da unutmuş radyoyu çoktan beri dinleyen ama tam zamanıdır diye böyle sohbetlerinde başka yerde pek bulunamayacağını, unskanlık hikayelerinin falan düşünen böyle destekler oluyor sayenizde. Evet ben de galiba reklam e, arasına gireceğiz. Aa, bir dakika, <gülüyor> tamam. Şimdi her şey eyvah, değişti. Eyvah. Alper. Efendim? E, bir yeni bilgi geldi, bunu sana söylemek zorundayım. E, ablan yayına bağlanmak istiyormuş. Eyvahlar olsun, o neler anlatıyor. Aynı sakın iman Evet. evet. Ad, adı ne? Figen. Figen Hanım'la bağlantı kuruyoruz şimdi. Ben... E, o, o bağağına kadar da şeyi e, ya yani ben e, şunu da hemen söyleyeyim Alper görmüş'ün en büyük özelliklerinden biri demin ki e, şeyden e, bağımsız olarak Hı -hı. E, işte portreleri Hı -hı. çok büyük keyifle okunan so, e, batılların vahşice dediği bir e, bağımsız e, medyanın özgürlüğünü savunan. Kuruluşlarda çalışıp yazılar yazmasıyla Hı. da meşhurdur. Onun için bize de çok iyi geliyor Alper'in varlığı ve yazılarını paylaşmak. Yıllar önce medya kronikten başladı. Evet. Medya ironikle de devam ediyor. Çok önemli katkılar yapmış olduğunu düşünüyorum. Bunu da yüzüne karşı en azından telefondan söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Ha. Biraz kızardım ama <gülüyor> <gülüyor> neyse. <gülüyor> ben de seni biraz daha kızartacak bir şey söyleyeyim o zaman. Çok kısa. Ee, ben buraya çıkmadan önce babama bayağı şey yaptım. İşte demokrat demokrat takılıyorsun. Bütün ipliğini pazara çıkaracağım çıkıp falan gibi tehditler savurdum. Ee, halbuki söylebileceğim hiçbir şey yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Babam hani hakikaten e, politik anlamda olmaya çalıştığından daha da demokrattır evde ve bana karşı. Gerçekten samimi olarak çok özgürlükçüdür. E, bunun çok önemli olduğunu, bu, bunu hissederek büyümüş olmanın bana çok şey kattığını düşünüyorum. O yüzden bunu da burada söyleyip kendisini Bir de ben otandırmak istedim. Evet, etik bir mesele. Tek standart ilke yani. Peki bağlanıyoruz şimdi. Peki. Yani. Alo merhaba. Günaydın. E, günaydınlar efendim. İyi programlar diliyorum. E, çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Eylül'cüğüm canım benim. Seni çok seviyorum. Beni çok duygulamadım. Yapma bunu seni çok seviyorum. Alper'ciğim canım benim. Günaydın. Günaydın, Günaydın benim. abla. Ee, canım e, Eylül'cüğüm, e, babanla efendim. ilgili bu unutkanlıklardan falan çok bahsettim de. E, biraz üzüldüm ama doğruluk payı tabii ki çok e, büyük. Var. Bilmiyorum. Yayında vaktimiz kısıtlı mıdır acaba? E, bir şey anlatmak istiyorum. E, lütfen. E, buyurun. E, ben şimdi kardeşimin evet unutkanlıkları epey bir var yani unutamadığımız. Acaba hata bende mi diye düşünüyorsunuz düşünüyorum. Şöyle ki biz Ankara'da babamın görevi nedeniyle Mamak'ta bulunuyorduk <gülüyor> ikinci e, alt katta oturuyorduk ikinci katta bir dut ağacının uzadığını <gülüyor> ve oradan bir dut <gülüyor> almak <anlatı> istedik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben kardeşime Alper'e dedim ki e, ben uzanacağım dalı çekeceğim ve sen o tutu koparıp bana vereceksin dedim kardeşim tamam dedi ben epey bir zahmetle ulaştım ağacın dalını çektim ve Alper dutu koparır koparmaz kendi at, ağzına attı ve ben büyük bir sinirli çocukluk işte şu anda tabi ki çok üzgünüm kardeşimi balkondan aşağıya ittim <gülüyor> açıkla diyorum unutma annesinden biri geliyor mu diye düşünüyorum ve çok üzülüyorum canım çok üzülüyorum senden bu, <gülüyor> bu, bu, bu bir psik, psikanalist seansına dönüşmeye başladı <gülüyor> <gülüyor> Ben zaten ondan sonra ablama söylemedim. Sonra doktora gittim. aşağıda Evet dedi. Sen bir gün bir, biri seni dut ağacından aşağı itmiş. Dedi. Ay yok. Şey. Sırt mesela. <gülüyor> tamam, benim. Benim. <gülüyor> canım, benim. canım benim. Canlı yayına bağlattınız için çok teşekkür ediyorum. Ayper'ciğim seni öpüyorum. En seni kağıt, çok abla. öpüyorum Ay, canım benim. Sağol. Hoşçakal. İyi. İyi programlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler sağolun. <gülüyor> Evet, olağanüstü bir psikanaliz seansı <gülüyor> halinde geçmekte zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte. Peki, bir e, reklam için bir ara vermek zorunda mıydı Mert? Peki Alper, lütfen hatta kalırsan tamam, biraz hatta... daha devam edeceğiz. Hep birlikte Açık Radyo, daima. İnleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği